Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin genellikle kapsadığı konular ifade ise giriş mahiyetindeki ilk ayetlerinden anlaşılır. Bu surede bu manada hangi konuları ve odak olarak neyi seçtiği, ne üzerinde duracağı ilk ayetlerinden belli oluyor. İlk ayetlerinden anlaşılan bu surenin yani Ankebut suresinin üzerinde durduğu ana konu akide uğrunda imtihan ve ifade ise akideye sahiplenmenin veya bir akideye iman etmenin neticesinde karşı karşıya kalınması mümkün olan çeşitli haller, zorluklar, sıkıntılar, fedakarlıklar, güzellikler, gibi. Şimdi surenin ilk ayeti zaten belli. Ondan sonra zaten ikinci ve üçüncü ayeti kerimeler bu surenin özetini ve ana e, konusunu, ana fikrini veya muhtevasını esasını bize izah ediyor. İnsanlar İman ettik diye vermekle ve imtihan edilmeksizin bırakılı verileceklerini mi zannettiler diyor. Öyle bir şey olmaz. Biz yemin olsun diyor onlardan öncekileri imtihan ettik. Sınadık. Yani bu Cenabı Allah'ın akide üzerine akideyle alakalı olarak tespit ettiği bir sünnettidir. Geçmişteki tarihi de, tarihinin esasını da, bu akide sahiplerinin fitneye, yani azaba, işkencelere, sınavlara maruz kalması şeklindeydi. Gelecekteki tarihleri de böyle olacaktır. Bu meyanda malum, Habbabi bin el-Eret, bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. İşkence ashab kiram arasında en önde gelen işkenceler bakımından üç kişiden birisidir Allahu u Bilal, Ammar ve Habbab. Bunların üçünün gördükleri işkenceler gerçekten çok ağır. Kendisi anlatıyor, diyor bazen diyor, kızdırılmış ateş yani yakılmış, kor haline gelmiş, ateşe yatırılıyordum, sırtımdan akan yağlar o ateşi veya artık kan mı neyse o ateşi söndürecek kadar işkenceye maruz kalıyordu. Böyle bir işkenceye uğramışken geliyor. Şkenceden çıkmış, Resulullah'a geliyor. Aleyhissalatü vesselam. Kabe'nin gölgesinde, işte ifadenin ise abasını, ridasını çıkarmış, yastık edilmiş, yaslanıyor. Ya Resulallah diyor, bize dua etmeyecekmiş. Bize yardım istemeyecekmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu durumda, ne yapılması gerekiyor bize göre ilk anda ona acıyacak ve Ya Rabbi artık muzayif kullarının imdadına yetiş gibi bir dua yapması gerekiyor, bekleniyor. Resulullah böyle yapmıyor. Ona bu davanın yani tevhid akidesinin ve bu akideyi sahiplenmenin sünnetullahını Açıklıyor, hatırlatıyor. Sizden öncekiler diyor. İman etti diye alınız, yere kazılmış çukurlara gömülür, getirilen bir testere ile kafası ortadan biçilir ve bu onu imanından geri çevirmez Allah'a yemin ederim. Allah bu işi öyle bir kemale erdirecek ki, tamamlayacak ki. Kişi, Yemen'den hadr kadar seyahat edecek, kalbinde bir Allah'ın korkusu, bir de kurdun koyunlarına saldırma korkusu dışında hiçbir korku olmayacak. Bu iş öyle tamam olacak. Ama siz acele ediyorsunuz. Şimdi, bu hadisi okuduğu zaman insan düşünmesi lazım. Resulullah dua etseydin ne olurdu? Evvela Resulullah o zaman Yüce Allah'ın bu husustaki sünnetini görmezlikten gelirdi ki bu bir Resulün yapabileceği bir iş değildir. Peki bu sünnetin hikmetlerine Hemen dua etseydi o zaman... Sonradan geleceklere bu konuda ilahi sünnet farklı bir şekilde miras kalırdı ve insanların davalarına, akidelerine sebat noktasında karşılarında uymaları gereken örnekler ya olmazdı veya az olurdu. Sünnet, temuhalif peygamber duası olmaz. İlahi sünnet budur. Öncekileri de biz fitneye maruz bıraktık. Fitne burada, akide dolayısıyla işkence. Yani dininden çevirmek için baskı yapıyorlar, zulüm yapıyor, İşkenceye uğratıyor. türlü türlü işkenceler. Akla hayale gelmedik zulümler. Resulullah bu duayı yapsaydı, haliyle peygamberin bir de bir sürü diğer sünnet de var, Allah'ın sünneti. Peygamberlerin duası red, olunmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi işte zayıf ashabımın üzerindeki bu işkenceleri kaldır diye dua etseydi bu dua sünnetullah'a olurdu. Haşa peygamber sünnetullah'a aykırı bir dua yapacak kadar cahil olamaz. Bir peygamber bunu yapamaz. Nitekim Nuh aleyhisselam tufandan sonra Cenab-ı Allah'a dua ediyor. Ama bir dayanağı var. Cenab-ı Allah ona tufandan önce vaat ediyor. Biz seni ve ehlini kurtaracağız diye vaat ediyor. Tufandan sonra evladım gel bizimle gemiye bin dediği <gülüyor> adam cep telefonuyla konuşmuşmuş <gülüyor> dediği gibi dediği evladı Sübhanallah <gülüyor> Hatırlıyoruz. Ya Rabbi diyor, şüphesiz senin vaadin haktır. Yani sen bana, ailemi kurtaracağına dair, söz vermiştin. Peygamberlerin edebine bakın. Şüphesiz senin vaadin haktır. Açık açık, sarah söylemiyor. Oğlum da benim ehlimdendir. Acaba ne oldu diyor yani. Ve innebni min ehli. Cenab-ı Allah'ın cevabı gayet açıktır. İnnehu لَيْسَ مِنْ O, senin aile halkından değildir. Nese ben sul ben senin evladın olabilir. Ama bizim onu sana ehil, aile ferdi kılmamız için en önemli şartı vardı. O şartı yerine getirmemişti ki o akide birliği şartıydı. O senin çağırdığın dine iman etmemişti. Tevhid'i kabul etmemişti. Senin risaletini de tanımamıştı. Dolayısıyla o senin elinden değildir. İnnehu amelun gayru salih. O salih olmayan bir ameldir. Bununla alakalı müfessirlerin bunu izahı işte evlat da bir ameldir ve salih değildir yoksa salih amel onun ameli salih değildir gibi tefsirleri var o ayrı bir konu fakat burada Nuh Aleyhisselam'ın duası bile kurtardın anlamında değil kurtardın mı diye soruyor kurtuldu mu acaba diyor bana kurtaracağını söz vermiştin veya ben öyle anlamıştım Acaba kurtuldu da gemiye binmeden mi kurtuldu? Merak ediyor. Bir babalık şefkatiyle soruyor. Cenab-ı Allah onunla, onunla alakası yok. Buradan şunu anlıyoruz. Akidenin ve akide sahiplerinin Allah tarafından tesbit ettiği, onlarla alakalı olarak tesbit ettiği sünnetleri vardır. Peygamberler dahil bu sünnetlere riayet etmek zorundadır. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Habbab bin el-Eret'te Ya Rabbi bize dua etmeyeceksin dediği zaman bundan dolayı Ya Rabbi şu ashabımı işkencelerden kurtar demiyor. Aksine daha çok işkenceler çekeceksiniz. Anlamına geliyor bu hadis. Acele etmeyin diyor çünkü. Fakat siz acele ediyorsunuz. Diyor. O halde Sonradan gelenler, yani o mübarek nesilden sonradan gelenler, kıyamete kadar gelecekler. Bu yüce örneklere bakarak akidelerinden ötürü çektikleri sıkıntıları dikkate alarak ölçmelidirler. O zaman görecekler ki çektikleri sıkıntı onların yanında çok fazla bir şey değildir. O halde onlar gibi sabır. Sabır, zaferin vazgeçilmez şartıdır. Sabretmeden elde edilen zafer, tez zamanda neticeleri kaybedilir. Onun için sabırla elde edilen zaferin kıymeti daha çok bilinir. Ümmet, sabrın neticesinde elde edeceği neticeleri, semereleri iyi değerlendirmek durumunda kalır. Ondan sonra Cenab-ı Allah, Kötülük yapanların akıbetinin daha doğrusu gidişlerinin böyle devam etmeyeceğini etmeyeceğini anlatıyor. 4 5 6 7. ayet-i kerimelerde. Kötülük yapanlar hep böyle gidecek zannetmesinler. Hep kendileri yeryüzünde istedikleri gibi cirit atacaklar, at oynatacaklar. İstedikleri gibi zulüm yapacaklar. Bu böyle devam etmez diyor. Elimizden kurtulamazlar diyor. Kötülük işleyenler elimizden kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Cenab-ı Allah'ın tabi kendilerine yapılan zulümlere Rızası için sabredenlere muvaffakiyetini nasip etmesi, yardımlarına koşmasının da belli bir süreci ve kanunu, hükmü, vadesi, süresi olduğu gibi zalimleri helak edip cezalandırmasının da aynı şekilde kanunu, vadesi ve hükmü vardır. Allahü Teala'nın hükmü gelmeden hiçbir şey olmaz, hükmü geldiği zaman da asla geri kalmaz, geç bırakılmaz. O halde Allah'ın huzuruna çıkacağını çıkacaklarını umanlar yani buna iman edenler bilsinler ki Allah'ın vaadi gelecektir. Kim de Allah yolunda mücahede ederse zorluklara sıkıntılara tahammül gösterirse kendisi için cihad eder. Allah'ın bize bizatihi bize hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Ondan sonra bu mücahedenin bir vazgeçilmez bölümünden bahsediliyor ki 8 ve 9. ayet-i kerimelerde insanın anne babasına onların haklarına riayet etmesinin kendisine emr edildiği ve bir Müslümanın hayattaki bütün amellerinin aslında belirleyicisi durumunda olan ahiret akidesi tekrar gündem ediliyor. Ve diyor ki sizin dönüşünüz bana olacaktır. Ben de yapa geldiklerinizi size haber vereceğim. Allah'ın ifade ise hiçbir şey Allah'ın ilmi dışına çıkmaz. Ondan hiçbir şey gizli ve saklı kalmaz. İman edip salih amel işleyenlerin de mükafatını verecektir. Şimdi surenin ifade yerindeyse girişi bu çerçevede olduktan sonra bu çerçeve dahilinde surenin çeşitli hususları, peygamber kıssaları başta olmak üzere konuyu ele alıp dallandırıp budaklandırdığını görüyoruz. Ve 10. ayet-i kerime itibariyle Cenab-ı Allah bir takım insanların daha doğrusu insan karakterlerini Kavır ve tutumlarını Farklılıklarını mukayese ediyor Estaizu billah Diyor ki Ve minennâsi Men yekûlu âmennâ billah Buraya kadar Güzel İnsanların bir kısmı Vardır ki Biz Allah'a iman ettik der Bu ortak payda imanı sağlam olanlarla da, efendim, gevşek olanlarla da nedir? Müşterek bir noktadır. Fakat, iş nerede? Test edildiği zaman ne ortaya çıkar? Hangisi ortaya çıkacak daha doğrusu? fe اُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ fitneten nasi كَعَذَابِ اللّٰهِ Allah yolunda imanı gereği, Allah yolunda kendisine kendisine imanından dönmesi için eziyet edilirse ceala fitneten nas ke azabillah. insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi değerlendirilir. Yani Allah'ın azabına nasıl beşer takati tahammül gösteremiyorsa o da insanların azabına işkencelerine tahammül edemez. Daha önce de söylemiştik fitne kelimesi fetene kökünden geliyor. Fetene ise bir madenin bilhassa altının içindeki yabancı maddeleri çıkarmak, arıtmak için ateşe arz edilmesi, ateşte eritilmesi demektir. Yabancı maddeler böylece ondan ayrıştırılır. İşte iman dolayısıyla karşı karşıya kalınan sıkıntılar, azaplar ve işkenceler tıpkı o madenin ateşe arz edilmesi gibi ondaki yabancı maddeleri arıtmak içindir. Ya o yabancı maddeler gibi dışarıya atılacak tamamıyla eğer imanı öyle dayanıklı sağlam bir iman değilse kayacak gidecek Veyahut da arınacak tertemiz olacak ise som altın gibi halis muhlis bir imana sahip olacak. Ve la ince nasu min rabbika la inna kunna Bunlar zayıf imanlılar. esen rüzgara göre Kendilerini dışa yasıtırlar. Bir işkenceye, bir zulme, bir zorluğa, bir sıkıntıya maruz kaldı mı, bunu Allah'ın azabı gibi dayanılmaz kabul eder. Fakat Rabbinden bir yardım gelirse, kime? Müminlere. Müminlere Allahü Teala bir yardım gönderiyor. Güçleniyorlar, fetihler geliyor, imkanlar kazanılıyor. Bu sefer e biz sizinle beraberdik. Bizi de görün Allah'ım bunda. Biz de sizinle beraberdik. Bizi unutmayın derler. O zaferin getirdiği imkanlardan rahatlıktan, huzurdan her neyse faydalanmanın yollarını ararlar. Ama gerçek mümin sıkıntılarda önde olan Rahat ve bolluk zamanlarında ifade erindeyse geride duran bir kimsedir. O aman şimdi ümmet artık rahata kavuştu bolluk var hele şundan ben de bir pay alayım diye bir derdi olmaz. Çünkü onun derdi Allah'ın dininin ifade erindeyse hak ettiği üzere beşeriyete hakim olmasıdır. Beşeriyetin o din ile saadet bulmasıdır. Onun için en büyük kar, en büyük imkan, en büyük mükafat dünyada en büyük mükafat bunu görebilmektir. Yoksa bunun arkasından gelecek olan dünyevi bir takım faydalar, maslahatlar onun için kıymet ifade etmez. Bu evsafta insanların sayıca çok az olduğu malum. Fakat bunların sayılarının kendimizden başlayarak çoğalması lazım. Mümin Allah'ın dini uğrunda sorumluluklar yüklenmekten asla geri durmaz. Fakat bu işin karı nimeti vs. bölüşülmeye geldiği zaman da arayan bir kişi olmaz. Hakkı varsa gelip onu bulacaktır der. Kendisi bu işin ayrıca özel olarak peşine düşmez. Yani bu Münafıklar bir zafer geldiği zaman, zayıf imanlılar bir zafer ümmete nasip olduğu zaman o zaferin dünyevi payından bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Onlar için şey yok. Ama şunu unutmasınlar diyor Cenab-ı Allah: eveleyse Allahu bi a'lam bi ma fi sudur <gülüyor> alamin." Onlar niye imanlarını başkalarına deklare etmek ihtiyacını hissediyorlar ki diyor? Yani Allah alemlerin kalplerinde göğüslerinde olanı en iyi bilen değil mi? Ben müminsem niye gelip imanımı size deşifre edeyim? Ya ben de müminim beni görün. Buna gerek yok ki. Allahü Teala benim kalbimdeki imanı seviyesini ifadelerinde ise kıratını, miktarını bilir. Kalitesini bilir. Kimsenin de ecr-i etmez. Dolayısıyla bizim birbirimize iman avam tabiriyle söyleyecek olursak iman satmamıza gerek yok. <gülüyor> Müminsek, imanımızın gereğini yapabildiysek Allah'a hamd edeceğiz. Bunun karşılığını insanlardan beklememiz, Maazallah imanda bir zafiyetin göstergesidir. Çünkü imanın ecrini kimden beklediğimiz önemli. Kime iman ediyorsak ecrini de oradan bekleyeceğiz. Cenab-ı Allah da zaten bunu söylüyor. Allah bütün herkesin, alemlerin göğüslerinde olanı en iyi bilen değil midir? Küçük, büyük, doğudaki, batıdaki, kuzeydeki, güneydeki, İslam e, devletinin hakimiyeti alanındaki, dışındaki, her nerede olursa ol. Olur. Mümin ol, kafir ol, münafık ol, orta halde ol, imandan habersiz ol, putperest ol, olur, ne olursa ol. Olur. <gülüyor> Allahü u Teala kimin kalbinde? Ne var? Ve bunun seviyesi, niteliği, mahiyeti, miktarı nedir? Herkesten, şahsın kendisinden dahi daha iyi bilir. Evet. E tabi. Ve Allahu lezine amenu ve leya'lemennel Hiç merak etmeyin diyor. Andolsun Allah <coughs> iman edenleri de bilir. Münafıklık edenleri de en iyi bilendir. İman edenleri de en iyi bilendir. Münafıklık edenleri de en iyi bilendir. Kafirlerin, iman etmeyenlerin, müminlerin ayaklarını kaydırmak için zaman zaman çeşitli taktikler veya oyunlar sergilediklerini görmek mümkündür. Bunları hepimiz biliyoruz. 12. ayet-i kerime böyle bir taktiğe dikkat çekiyor. Diyor ki, Estağfirullah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا Kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun derler. Ve başka ne derler? Ve وَالْنَحْمِ الْخَطَاءَهُ Günahlarınızı biz yükleneceğiz derler. Siz bizim yolumuza uyun, günahlarınızı biz yükleneceğiz. Kafirler müminleri ve daha doğrusu insanları kendilerine tabi kılmanın neticesinde bir takım imkanlar ve faydalar sağlarlar ve sağlayacaklarını bilirler. Ama onlardan sağladıkları faydalardan onlara bir şeyler vermek için onları kendilerine uydurmak istemezler. Boş beleş ifade ise vaatlerle, asılsız vaatlerle onları kendilerine uydurarak Onları sömürmeyi öyle sürdürmek isterler. Yani hem sömürürler, hem sömürmelerinden fedakarlık etmek istemezler. Kendilerinden değil. Sömürdükleri imkanlarından fedakarlık etmek istemiyorlar. Yani siz merak etmeyin, siz bizim yolumuza uyun. Ahiret varsa da biz sizi kurtarırız. Bu dünyada sizi kurtardığımız gibi, sizi orada da kurtarırız. Gerçekte onların nasıl kurtardıklarına bakar, bakılırsa, Ahirette de ne yapacakları ortaya çıkar. Amerika bugün açık veya örtülü olarak İngiliz emperyalizminden bu yana daha öncesinden artık. Emperyalistlerin karakterine zayıf gördükleri ve sömürdükleri ülkelere toplumlara, halklara siz bizim izimizden gidin, arkamızdan gelin, bizim yolumuzdan gelin, öyle beraber yürüyelim. Hiç merak etmeyin, biz sizi kurtaracağız. Biz sizi şöyle edeceğiz, <gülüyor> biz böyle edeceğiz. Vaatlerle. Hakikatte peki bu vaatlerden onlara verdikleri bir şey oluyor mu? Hiçbir şey. Bu, Kur'an-ı Kerim'in daha 14 asır öncesinden beri, ortaya konulan, daha doğrusu konu ile alakalı bir sünnetin kendisidir. Bize uyun. Biz sizin sıkıntılarınızı, günahlarınızı, dünyevi ve uhrevi <gülüyor> her türlü riskinizi üzerimize alacağız. Yeter ki siz bize uyun. Merak etmeyin. Görünüşte de fedakarlıktır bu ha. Biz sizin yüklerinizi taşıyacağız. Sen zaten yine avami ifadesiyle onlardan götüreceklerini götürdüm. Onlara bir şey verme imkanım da yok. Vermezsin de. Bundan dolayı çektikleri sıkıntıları zaten hafifle etmiyorsun. Medeniyet getireceğiz diye vaat ettiler. Hiçbir medeniyet yani. 200 küsur yıl İngilizler Hindistan'da kaldı. Hiçbir şey vermediler. Bir valiyle koca Hindistan'ı idare ettiler. Bir valiyle. İngilizler Gitti veya Hindistan özgürlüğünü kazandı. Üzerinden aşağı yukarı 100 yıl gibi bir zaman geçti. Bu yıllık bir zamanda Hindistanların bütün bağımlılıklarına ve çaresizliklerine rağmen aldıkları mesafe biz size medeniyet getireceğiz, şunu getireceğiz şeklindeki vaat dönemlerine göre kat kat fazladır. Kıyamet, kıyas edilmeyecek kadar fazladır yani. Bugün şu ya bu şekilde Hindistan ekonomisiyle bilmem nesiyle dünyada hesaba katılmak durumunda olan bir ülke haline gelmiştir. Demek ki bunların izinden gitmek kurtuluş değil, aksine mümkün mertebe onlardan yakanı kurtarabildiğin kadar. Hele hele Allah'ın dinine hem yakanı kurtarıyorsun, onların elinden hem de Allah'ın dinine doğru yol alabildiğin kadar senin güçlenme imkanın olur. Bunlar dünyada seni kurtaramazlarsa ahirette hiç kurtaramazlar. Dolayısıyla kafirlerin, münafıkların yolundan giden dünyada da hüsrandadır. Ahirette de hüsranda olacağı zaten bu ayet-i kerime tarafından çok açık anlaşılıyor. Çünkü ayetin devamı şöyle geliyor. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ min خَطَايَهُمْ Min şey O kafirler gerçekte onların günahlarından hiçbir şey taşıyamayacaklardır. Taşımayacaklardır. Ama şöyle bir farkla, ayet-i kerime geliyor. Ve leyehmilünne eskâlehum ve eskâlemme'e eskâlin. Yemin olsun onlar hem kendi ağır yüklerini taşıyacaklar, hem de kendi ağır yükleriyle beraber, başka yükler de taşıyacaklar. Yani saptırdıkları, haktan alıkoydukları, doğruyu görmelerine, hakka tabi olmalarına imkan vermedikleri bütün insanların da yüklerini yükleri kadar yük taşırlar. Hadis-i şerif de bunu ifade ediyor zaten. Kim diyor, güzel bir yol açarsa, o yolda gidenlerin kazandıkları kadar ona da sevap yazılır. Ve hiçbirisinin sevabından bir şey eksilmez. Kim de kötü bir yol açarsa, o yoldan gidenlerin günahları da ona yazılır. Ve hiçbir tarafın günahından bir şey eksilmez. Onun için dalalette olmak elbette kötüdür. Fakat başkalarını dalalete sürüklemek kötünün kötüsüdür. Çünkü saptırılanın da vebali kadar ona yüklenir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok hoş bir duası var bu konuda. Diyor ki: "Allahumme cealna mafatiha lil hayr, magalika lisherr." Allah'ım bizi hayırların anahtarları, yani hayırları açanlar, hayır yolları, hayır kilitlerini açanlar ve hayırlı şerli yolları da kapatanlar yap. Şerre açılan yolları kapatanlardan kıl. Şerre giden yolları kapatanlar olalım diyor. Bizi öyle yap diyor. Niçin? Çünkü hayra giden yolu açabilirsen o yoldan giden kaç kişi olursa ondan dolayı o gidenlerin kazandıkları sevap kadar sana da yazılır. Onun için aleyhisselatü selam bir başka hadisinde ne diyor? Adem oğlu öldü mü ameli kesilir. Üç şey müstesna. Üç şey müstesna. Kendisine dua edecek salih bir evlat. O salih evlat salih torunları o evladı oldu onun evladı oldu. O salihlerden o soydan bir kişi bile devam ettiği sürece bir kişi bile devam ederse onun amel defteri kapanmaz. Salih bir evlat. İnsanların kendisinden yararlanacakları bir ilim. O ilimden istifade eden olduğu sürece ondan istifade edenlerin ecri kadar ona da ecir yazılır. Ha, birincisi sadaka cariye ve bir de cari sadaka. Hayırlı bir iş yaparsın. İşte eskiler örnekler vermişlerdir. Cami yaparsın, medrese yaparsın, okul yaparsın, çeşme yaparsın vesaire, vesaire. Böyle çok fazla bir geliri olmayan ufak bir bahçemiz vardı. Rahmetlik babam derdi ki ya sat kurtul. Yok evladım ya. Kuşun bile oradan gagaladığı incir ağacından, bir incirden gagaladıkları bizim için, ölmüşlerimiz için sadaka olacak diyor. Satmadı. Şimdi bizim elimizde satmaya varmıyor. Çünkü böyle öğretti bize Allah rahmet eylesin. O da böyle öğrenmiş. O da böyle öğrenmiş. O böyle gidecek. O böyle gidecek. Çok önemli mi ya tapunun kimde olduğu, bilmem geleliğin kimde aracağı. allah Teala bunların hepsini biliyor. Onun yanında bir şey kaybolmuyor. Hiç kaybolmuyor. Budur. Onun için Cenab-ı Allah kimilerine kendi günahlarını ve başkalarının günahlarını yükletir. Ama hiç kimseye zulmetmez. Kimilerine de kendi iyiliklerinin karşılıklarını ve başkalarının sebep oldukları iyiliklerin karşılıklarını verir. Ve le yüselünne yevmel kıyameti amma ve and kıyamet gününde iftiralarından dolayı sorumlu tutulacaklardır, sorgulanacaklardır. Ne iftira ediyorlardı? Dünya ve din ile alakalı her bir şeyi iftira ediyorlardı. Allah'ın tevhidini inkar ediyorlardı. Allah'la beraber başka ilahlar ortak koşuyorlardı. Başka mabutlara tapıyorlardı. Allah'ın nizamını, şeriatını bir kenara bırakarak başkalarının şeriatlarını veya kendi uydurdukları şeriatları ortaya koyuyorlardı. Ve buna benzer türlü türlü veballer işliyorlardı. Ve bütün bunlardan dolayı ne yapılacaktır? Onlar sorgulanacaklar, sorumlu tutulacaklardır. O halde şairin de dediği gibi her bir mümin elinden geldiği kadar gök kubbenin altında kalacak hoş bir sada bırakmanın yollarını arayacak. Çünkü bu Bizim ecelimiz, ömrümüz mahduttur. İş odur ki, ölümden sonra yaşayabilmek. Hayırlarınla, hasenatınla, güzelliklerinle yaşayabilmek. Mesela budur. Kevser budur işte. İnneha ataynâkel kevser budur. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ama öyle bir ümmet Cenab-ı Allah o kadar çok hayır verdi ki bizim her birimizin kıldığı her bir namaz, yapmış olduğumuz her bir salih amelin sevabı kadar Efendimiz'e de yazılıyor. Bize bunları öğreten, bize bu halleri öğreten hocalarımıza da yazılıyor bilmem ne, bize hayır yöneten kim varsa biz hiçbirisini bilemeyiz belki. Ve hepsini bilemez fakat Cenab-ı Allah yanına hiçbir şey kaybolmuyor. Şu meclis eğer hayırlı bir meclis inşallah hayırlı bir meclistir. Bu meclisin oluşumunda kimin katkısı varsa, geçmişte ve hali hazırda ve belki gelecekte kimin katkısı oluyorsa Cenab-ı Allah herkese katkısının hakkı neyse onu fazlasıyla verir, eksik de bırakmaz. Hayırların anahtarı olmak böyle bir şeydir. Hayırların kapısını açmak öyle bir şeydir. Tasavvurlarımızın fevkinde düşünebildiğimizin çok ötesinde hayır işleyebilme imkanına sahibiz. Ölümden sonra bile hayırlarımızı devam ettirme imkanına sahibiz. Onun için herkes elindeki imkanla, elindeki imkanla hayırlarını, hasenatını ahirete bir azık olmak üzere onlar vesilesiyle Cenabı Allah ona lütfunu daha çok arttırmasına vesile olur ümidiyle çoğaltmanın yollarını arasın. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri başkalarının veballeri dolayısıyla vebali artan kimselerden değil de başkalarının iyilikleri dolayısıyla iyilikleri artan, güzellikleri çoğalan kullarından eylesin inşallah. Birazdan devam ederiz inşallah. Surenin baş taraflarında bahsedildiği üzere ne vardı? Sınav vardı, fitne vardı. Yani akide dolayısıyla sıkıntılarla karşılaşmaktan bahsediliyordu. Akide temsilcilerinin yani tevhid akidesinin önderleri kimler? Resullerdir, peygamberlerdir. Dolayısıyla akide yolunda imtihanları en ağır olanlar da onlardır. Çünkü peygamberler her konuda getirdikleri akidenin önderi ve örneğidirler. Ve ilk Resul Nuh Aleyhisselam'dır. Cenab-ı Allah burada bu fitneye maruz kalma akide dolayısıyla fitneye maruz kalmanın tarihin en derinliklerinden, gelen bir sünnet, sünnetullah olduğunu göstermek üzere 14. ayet i de şöyle başlıyor. Astagfirullah. Ve Allah ﷻ, Allah ﷻ, Allah Yemin olsun biz Allah ﷻ, bir Rasul olarak gönderdik Allah ﷻ, Allah ﷻ, Allah ﷻ, Allah ﷻ, onlar arasında 50 yılı müstesna bin sene yaşadı, peygamberlik yaptı. Fa akahum tufan. 950 yıl peygamberlikten sonra tufan onları yakaladı. Vahum <gülüyor> zalimun. Onlar zalimler oldukları halde. İlk Resul ve öyle bir imtihan dönemi var ki beraberindekilerle birlikte, şöyle bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl değil, 950 yıl, 2000 yılına geldiğimiz zaman işte milenyum bilmem ne falan hikayeleriyle dünyaya yer yerinden oynadı. Bu kadar uzun bir zaman dediler. Nuh Aleyhisselam'ın Risaleti 950 yıl. Rivayete göre 40 yıl, 40 yaşında peygamber oluyor. Yani 990 yaşında tufan oluyor. Tufandan sonra da 60 yıl yaşadığı rivayet ediliyor. Ama bu 950 yıl sürekli davet. Hasan Nuh Suresini okuduğumuz zaman, Daveti için ne kadar çabalar harcadığını, ne kadar yollara başvurduğunu görüyoruz. Cenab-ı Allah bununla bize o kadar muazzam bir sabır ve sebat örneği veriyor ki, sırf bunu hatırlamak bile davası, akidesi, inancı uğrunda sıkıntı çekenlerin sıkıntılarını hatırlarına getirmemesi için adeta teselli etmesi için, onlara sebat vermesi için fevkalade yeterli ve mükemmel bir örnektir. Bu nasıl bir inançtır? Ne kadar muazzam bir sebattır değil mi? 950 yıl aynı insanlara aynı şeyleri söyleyeceksin, aynı neticelerle karşılayacaksın, Tekrar hiçbir şey olmamış gibi yine söyleyeceksin. Yine sürekli olarak ifade yerindeyse kısır döngü aynen devam ediyor. Bu döngünün kısırlığı muhataplar açısındandır. Fakat nebi ve beraberindekiler her seferinde yaptıkları işin ecrini mükemmel şekliyle elbette ki alıyorlardır. İşte burada... Az önce bahsettiğimiz Habbab bin Eret örneğinde ve diğer işkence gören sahabiler örneğinde olduğu gibi. Sebat gösteriyorlar. Sebatlarının işte ifade ise manevi azıkları yol azıkları Kur'an-ı Kerim'in bu kıssalarıdır. Yalnız onların mı? Kıyamete kadar gelecek bütün müminler için bunlar büyük bir azıktır. Şimdi bilecek kadar bir şey midir, bir zaman mıdır bu? 950 yıl muazzam bir zaman. 100 yıl yaşadığı zaman adama amma da uzun yaşadı diyoruz değil mi? 950 yıl. Kavminin kendi ifadesiyle gizli de çağırdım. Açıktan da davet ettim. Topluyken davet ettim. Münferitken davet ettim. Gece davet ettim. Gündüz davet ettim. Her vesileyle, her fırsatta, her durumda, her konumda onlara davet etmeyi ihmal etmedim. Ara vermedim. Onları teşvik ettim. Ya iman edin. Yağmursuzluktan şikayet ediyorsunuz. iman edin yağmur yağacak. Hanımlarınızın kısırlaştığından, çocuk doğurmadıklarından şikayet ediyorsunuz. İman edin hanımlarınız çocuk doğuracak. Değil mi? Ondan sonra bakıyor ki olacağı değil. Allahü Teala'nın izniyle hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan kavmine helak olmaları için ve dua etmemiştir. Allah Teala'nın izni üzere o zaman Rabbi la kafir alel kafirin Rabbim yer yüzünde kafirlerden dönüp dolaşan yurt edilen tek bir kişi bırakma. Çünkü sen bırakırsan ve la illa kafiran Ya bir kafir doğururlar. Dölleri böyle gelir. Veyahut da günahkar pek günahkar birisi doğururlardı. Bırakma diyorlar. Yani. Ve bu doğaya icap eden ne oluyor? Tufan oluyor. Ve hum zalimun. Uyarıyor onları. Fakat onlar yine işin ifade yerindeyse alay kısmındadırlar. Gidip geliyorlar. Ya sen hani peygamberdin? Şimdi... Marangozluk yapmaya başladın diyor. Ya bu tufanda iman edenlerin bineceği gemidir dediği halde onlar işin ciddiyetini anlamıyor, farkına varmak istemiyorlardı. Fakat Nuh aleyhisselam ve onunla beraber iman eden bir avuç insan kıyamete kadar akideleri üzerinde sabretmenin en güzel örneği olarak örneklerden birisi olarak kalmaya devam edeceklerdir. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Sonunda biz onu ve gemi sahiplerini, gemi arkadaşlarını, yani gemide onunla birlikte iman ederek gemiye onunla beraber binenleri kurtardık ve biz o gemiyi bütün alemler için bir ayet, bir alamet kıldık. Burada Nuh aleyhisselam kıssasından bu kadarcık bahsediliyor. Çünkü mesele müminlerin imanları Resulullah aleyhisselatü vesselamın risaletini tasdik edip onun getirdiği şeriatı dini kabul etmeleri karşılığında Karşı karşıya kaldıkları zorluklardan, işkencelerden, şikayet ve sızlanmaları değil, akideleri üzerine her şeye rağmen sebat etmeleri gerektiğini anlatıyor. Ve diyor ki, siz ne gördünüz ki? Bir manası budur, ne gördünüz ki? 950 yıla nisbetle sizin çektiğiniz sıkıntılar ne ki? Ne ki? Hele bir sabredin bakalım. Sabredin. Size düşen sabırdır. Size düşen bu davanın nereye vardığını görmek ve etmek değildir. Size düşen yapmanız gerekenleri doğru bir şekilde anlayıp, kavrayıp, yorumlayıp gereklerini yerine getirmektir. Netice allah Teala'nın elindedir. O dilediği zaman dilediği neticeyi verir. 13 yıl Mekke'de iman etmeyen, Hudeybiye'ye kadar yine iman etmeyen, 6 daha 19 yıl. Fakat Hudeybiye'nin o kısacık suresinde, ne kadar ifade yerindeyse, iman etmeyen Mekke kodamanı vardıysa, o süre zarfında bir bakıyorsun iman ediyorlar. Kabileler vesaireler, vesaireler. Bu budur. Mekke fethediliyor. Bir günde bütün Mekkeliler sabahtan ikindiye kadar iman ediliyor. Neticeyi vermek allah Teala'nın bileceği bir iştir. Tamamıyla ona aittir. Önemli olan bizim ifade ise kendimize bakmamızdır. Ayet-i Kerime'nin söylediği gibi. Siz kendinize bakın. Ya eyyühe ya eyyühe lezînâ menû aleyküm Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Kendinize bakın demek dünyaya aldırmayın demek değildir. Yapmanız gerekenleri gerek kendinize karşı, gerek çevrenize karşı. Onları yapmanın yollarını arayın. Ondan sonra netice sizin alakanız değildir. Sizi alakadar etmez. İşte Allahü Teala onların kurtuluşunu ve gemiyi alemlere bir alamet kıldı. Hala da öyledir. Biz iman edenler o gemiyi düşünürüz, hatırlarız ve imanın dünya ve ahirette kurtuluşa vesile olduğunu iman üzere, akide üzere her şeye rağmen sebat etmenin her şeyin önünde geldiğini hala bu kıssadan öğrenerek daha doğrusu bu kıssadan hareketle hatırlarız. 950 yıl. Gerçekten akıllar Demek ki Allahü Teala'nın bizden istediği sebat, böyle gerekirse uzun vadeli, istikrarlı ve tavizsiz bir sebattır. Mümin budur. Peygamber aleyhissalatü vesselam, mümini zaten buna benzetiyor. Mümin yerinde sapasağlam kurmasını bilendir bir yerde. Ondan sonra peygamberlerin atası İbrahim Aleyhisselam'dan örnek veriliyor. Estaido billah yine ve İbrahim iz qala li kavmihi ibudullah ve taku. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. İbrahim'i de hatırla veya İbrahim'i de biz Resul olarak gönderdik. Erselnâ Nuh'an diyor ya, muhu Resul olarak gönderdik, İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. İz kâle li kavmih i'budullâhe vettekuh. Hatırla ki o kendi kavmine Allah'a ibadet edin ve ondan kork. Allah'a ibadet aslında Allah'tan korkmayı da yani takvayı da ihtiva ediyor. İbadet ve takva birbirlerinden farklı şeyler değildir. Ama ama özellikle de hatırlatılması ibadetin sadece sırf insan ile Allah arasında olan bir hadise olduğu gibi aslında takva denilen, e, günlük hayatımızda riayet etmemiz gereken, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmanın da ibadetin kendisi olduğu gibi, sürekli olarak daha doğrusu müminin, bütün alakalarının kendisiyle Allah arasında, ki alaka olduğuna dikkat çekilmesi içindir. Bizim, her ne yaparsak, her ne yaparsak, her amelimiz elbette Allah'a karşı yaptığımız ve ondan dolayı mükafat veya sorumluluğun mevzu bahis olacağı bir ameldir. Dolayısıyla bütün amellerimizde Allahü Teala'yı, Allahü Teala'nın emir ve hükümlerini hatırımızdan uzak tutmayacağız. Zelikum hayrul l-kum in kuntum ta'lemun. Yani Allah'a ibadet ve ona karşı takvalı olmanız, ondan korkmanız eğer bilirseniz ...sizin için daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Hayırlı olandır. Daha doğrusu. Türkçe tercümesi belki bu daha güzeldir. Hayırlı olandır. Öbürü şerdir. Daha hayırlıdır diye tercüme ettiğimiz zaman... ...belki daha az hayırlı olan da var... ...gibi bir mana çıkar. O manayı önlemek için öyle bir... ...çıkmaz ya. Ama çıkarmaması için hayırlı olan budur. Sâlikum hayrul in ta'lemun. Eğer biliyorsanız sizin için hayırlı olanı budur. Bunun dışındaki şarttır. Peki siz Allah'a ibadet etmediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? İnne ma ta'budun min dunillahi awsâne ve takhluqun ifke. Siz ancak Allah'tan başka bir takım heykellere ibadet ediyor ve bir iftira uyduruyorsunuz. Asılsız şeyler uyduruyorsunuz. Arapçada iki kelime var. Put karşılığı. Birisi Sanem. Acaba buradan mı? Bazıları kızlarına Sanem diye bir isim veriyorlar. Veya sanem. İnşallah bundan hareketle vermemişlerdir. Sanem put demektir. Altın, gümüş veya bakırdan yapılan putlara, mamutlara, Arapça'da sanem denilir. Alçı, taş ve benzerlerinden yapılanlara da vefen denilir. Ayet-i Kerime'de burada ve senin çoğuludur. Sizin ibadet ettiğiniz varlıklar, taştan, kilden, çamurdan yaptığınız putlardır. Diyor. Ve asılsız şeyler, hakikatle alakası olmayan şeyleri uyduruyorsunuz. Bunlara dikkat edin diyor. Sizin bütün yapabildiğiniz bunlardır. Eğer Allah'a ibadet etmeyip, Allah'tan korkmadan, korkmayacak olursanız, düşeceğiniz bataklık budur putperestliktir. Yani adı ne olursa olsun Allah'a ibadet edilmiyorsa biricik mabut emrine riayet olunan, direktiflerine uyulan, hayat nizamı, inanç nizamı kabul edilen, şeriatı kabul edilen biricik ilah eğer Allah değilse onun dışında putperestlik vardır. İsterse müşahhas putların önünde secde etmiş olsunlar, ister etmemiş olsunlar. Çünkü, Kur'an-ı Kerim, hiç maddi bir varlığı olmayan, ama hayata tezahürleri bulunan, hevanın ilah edinilmesinden bahsediyor. Efer aytemen itteheze ilahe hu heve. Sen, kendi hevasını, heva ne demek? Arzu ve istek Düstursuz Canı ne istiyorsa onu yapmak Canımın çektiği, canımın sevdiği Arzu ettiğim şey Benim hevamdır Disipline edilmemiş Arzu ve isteklere heva denilir Zapturapt altına alınmayan Arzu ve isteklere Heva denilir Meşruiyet için bir sınır tanımıyoruz Benim hevam böyle Gerektiriyor İnsanlar bazen konuşuyor Farkında değiller. Bana göre bu böyledir. Eğer o konuda dinin hükmü varsa sana göresi yoktur. Ama yine bana göre dersen işte o hevadır. Tamam mı? Şeriatın yolundan ayrıldın mı hevanın yoluna gidiyorsun. Heva budur. Bana göre yok dinde. Dinde yok. Şu ayete göre var bu hadise göre var. Tamam mı? Ve bu ayet ve bu hadisten doğru hüküm çıkaranların efendim görüşlerine uymak var veya sen bunu yapabiliyorsan senin görüşüne uymak var. Ayetten ve hadisten hareketle ve onlara aykırı olmamak şartıyla efendim bu bence böyledir. Sencenin parası kaç ki ya değerine ki niye senin sencen benim bencemden üstün olsun? Sence varsa bence de olacak. Onca da olacak, öbürüce de olacak, onlarca da olacak, bunlarca da olacak. O zaman biz nerede birleşeceğiz? Görecelikler kargaşası ve karmaşası içerisinde kalır. Hepimizin üzerinde bize bir yol tayin edecek bir otoritenin olması lazım. En makulü de nedir? Bu kainatı bizi kim yaratansa, o bize yol tayin etmişse, onun yolundan gitmek. Eğer o tayin etmemiş olsaydı, mesele belki çok tartışılacak bir konu olmazdı. Belki herkes kendisince neyse onu yapardı ama tayin etmiş. Her biriniz için biz bir şeriat ve bir yol tayin ettik diyor. Peygamberler zaten bize bu şeriatı ve bu yolu öğretmek üzere gelmişlerdir. İşte İbrahim Aleyhisselam kavmine bunu söylüyor. Eğer Allah'ın yolundan, Allah'a ibadet etme yolundan, Allah'a karşı takvalı yaşamak, yani Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek yolundan başka bir yola giderseniz yapacağınız şey veya yaptığınız şey şu anda yaptığınızdan ibaret olur. Ne yaparsınız? Putlar uydurursunuz, onlara ibadet edersiniz. Asılsız astarsız şeyler uydurursunuz. Burada bir mukayese de veriyor İbrahim Aleyhisselam. Kıyaslayın diyor. Sizi ve bütün kainatı yaratan ve idare eden Allah'a ibadet etmek nerede? Kendi ellerinizle yoptuğunuz taşlara ibadet etmeniz nerede? Enbiya suresinde geçmişti. İbrahim Aleyhisselam onlar bayrama giderken puthanedeki putlarını tek tek deviriyor. Ondan sonra baltayı büyüklerinin boynuna asıyor. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı diyorlar. Men feale hâza bi âlihetine. Kâlu semînâ fete yedkürühüm yuqalu lahu İbrahim. Dediler ki, biz bir delikanlının bunlardan söz ettiğini, bunları diline doladığını, o adama da İbrahim denildiğini, o gence de İbrahim denildiğini gördük diyor, öyle işittik diyor. Olsa olsa odur diyor. Onları kendi çelişkileriyle, ahmaklıklarıyla karşı karşıya getirmek istiyor. Geliyorlar, tam olayı ifade elde keşfedip, Arkasını devam ettirseler hidayet bulacakken derhal geriyilsin geri diyorlar. Döndüler diyor Kur'an-ı Kerim. Baş aşağı ters yüz edildiler. Diyor. Baktılar ki ya doğru biz bunları işitmez, görmez, duymaz sağır, dilsiz varlıklardır biz bunlara nasıl ibadet ederiz diyorlar. Hayır hayır bırakın bırakın onun için bir ateş yakın ve onu o ateşe yakın diyor. İşte İbrahim Aleyhisselam da bu işin ifadelerinde ise Rasul olarak başında olan, önünde olan bir şahsiyet. Ne oluyor? Biraz sonra göreceğiz. Devam ediyor ama. İbrahim Aleyhisselam'ın putlara karşı giriştiği tevhid mücadelesi gerçekten dillere destan. İman edenler için büyük bir övünç kaynağı, büyük bir dayanak, büyük bir manevi güç. Şimdikilerin tabiriyle motivasyon unsuru. Diyor ki, İnne, الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ min دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ Buyurun. Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz varlıklar hiçbir rızık verme imkanına sahip değildirler. Rızkın zerresini buradaki rizkan nekiredir ve Arapçadaki ifadesiyle taklil içindir. Rızkın zerresini dahi sağlayamazlar, veremezler. Kim razık verebilir? Amerika razı mıdır bütün gücüne rağmen? İsterse Rusya ile de beraber olsun. Çin'i de kat, bir benbreziyi de kat. Bir yağmur tanesinin yere inip bir bitkiyi yaşartmasında katkıları var mı? Bunlar? Bırakın katkıları, telefetmasınlar. Allahü Teala'nın verdiği ihsan ettiği zenginlikleri yeter be. Onlar diyor, bütün ibadet ettiğiniz bu varlıklar size, rızık namına bir şeye sahip değildirler, olamıyorlar. O halde, فَمْتَغُوا indallahi اللّٰهِ الرزق. Rızkı Allah'ta arayın. Allah nezdinden rızık arayın. Ve madem rızkınızı veren odur, o halde rızık veren kimse ona ibadet edin diyor. ve وَشْكُرُوا leh. İfadelerinde ise burada müminin mantığını, imanın mantığını çok güzel bir şekilde yakalayabiliyoruz. Mahbud kimse, daha doğrusu Rezak kimse, Mahbud odur. Halik kimse Mahmut odur. Bitti. Başkasına ibadet olunamaz. Halk etmeyen, rızık vermeyen, işlerimi çekip çevirmeyen, içimdekini bilmeyen Hastalandığım zaman, darda kaldığım zaman dua ettiğim zaman duama icabet etmeyen nasıl benim mağbudum olsun? Böyle şey olmaz. Veşkuru leh İleyhi turcaun Bütün mesele budur diyor. Sonunda siz ona döneceksiniz. Onun için tevhid ve ahirete iman İmanın vazgeçilmez iki ucudur. Diğer bütün iman esasları bunlar arasındadır. Buna kısaca mebde ve mead denilir. Mebde işin başlangıcı, kainatın, varlığın başlangıcı ve başlangıç esasları. Niçin kainat var? Niçin yaratıldı ve biz niçin yaratıldık? da sonunda ne olacak bütün bu varlıklar? Bunlara iman işin esası. Ve ileyhi turcahu neticede ona döndürüleceksiniz. Dolayısıyla rızkı Allah'tan isteyeceksiniz. O halde ona ibadet edeceksiniz. Ona şükredeceksiniz. Şükredeceksiniz. Dönüşünüz yalnız onadır. Şükür Müslümanın ihmal etmemesi gereken bir şeydir. Ve şükrün asıl kaynağı kalptir. Mümin her zaman kalbinde, kalbinden Allah'ın lütfu dolayısıyla ona çok çok minnettar olduğunun farkında olması gerekiyor. Bunu kalbimizde hissedeceğiz. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerün farkına varacağız. Varabildiğimiz kadarıyla varamadıklarımızın da hesabını yaparak ona minnet duygularımızın hadsiz ve hudutsuz olması lazım. Kalpte başlayan bu minnet duygusu dile de vurbalı. Onun için kitabımızın ilk cümlesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Kime şükrediyorsan onu tevhid ediyorsun zaten. Her türlü nimetin sahibi olarak onu görüyorsun. Üzerinizdeki nimet, üzerimizdeki her türlü nimet. Sahat nimetinden tutun, iman nimetine varıncaya kadar. Maddi ve manevi her bir lütuf. Allahü Teala'nın adaletli olması bir nimettir. Lütufkar olması bir nimettir. Rezzak olması bir nimettir. Efendim e, bize sahat vermiş olması, imkanları vermiş olması, kainatı bizim emrimize müsahhar kılmış olması. Bir cümlede ifade ediyoruz ama bunun altını doldurabiliyor muyuz? Bu kapsama girenleri sayma imkanı var mı kimsenin? Ve in te'udduu nimetallahi la Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız, saymaya kalkışırsanız ana başlıklarıyla dahi sayamazsınız diyor. Say bitiremezsiniz. İnnel insane lezalumun kaffar. Şüphesiz insan çok zalim ve çok nankördür. Zalim ve nankör olmamanın birinci şartı şükreden bir kul olmaktır. Peki şükretmek ne demek? Şu demek bakın. Resulullah gece ibadetinden dolayı ayakları şişiyor. Çatlıyor. Ayşe radıyallahu anh evali soruyor ona. Ya Resulullah geçmiş gelecek bütün günahlarım bağışlanmadı mı? Bağışlandı. Niçin bu kadar kendini yoruyorsun? Cevap. Şükreden bir kul olmayayım mı? Günahlarımın bağışlanmış olması başlı başına bir nimet. Bu nimete de şükretmem gerekiyor. Benim günahlarım bağışlandı diye yan gelip yatamam diyor yani. Bunun için daha çok şükretmem gerekiyor. Çünkü çok büyük bir nimet. Ha. Ne kadar şükredersek edelim, Allah'ın nimetlerine şükrümüz denk gelmez. Dolayısıyla onun nimetlerine şükretmenin Aciziyeti içerisinde olduğumuz şuuruyla şükretmesini bilmemiz lazım. Şükretmenin kalpte başladır dedik, dilde tezahür eder, ondan sonra ameli şükür de gelirse. Ameli şükür de sahip olduğum nimetlerin türü herdeyse o nimetlerden başkalarının da faydalanmalarını sağlamak. Başkalarının da faydalanmasına imkan vermek. Allah'ın şükür, şükür, senin üzerindeki nimetin verilmesi gereken veya verebildiğin kadarını başkasına karşılık beklemeden vermektir. Karşılığını Allah'tan bekliyorsun. Çünkü ona şükrediyorsun. Şükrün bu üç temel boyutu tahakkuk ettiği kadar insan ne olur? Şükreden bir kul olur. Ve bu işin başı dediğimiz gibi kalbimizin daima Allah'a minnet duygularıyla, ruhumuzun ona minnet duygularıyla dolmasıyla başlar. Şükrün başlangıcı budur. Başlangıcı bu, bu başlangıç ne kadar uçsuz bucaksız ise dilimize tezahürü de o kadar uçsuz bucaksız olmalı. Amellerimize yansıması da o kadar uçsuz bucaksız olmalıdır. <gülüyor> İ'melû âle Davûde şükrâ diyor. Davud ey Davud Hanedanı ki Davud Aleyhisselam'ın evladı Süleyman Aleyhisselam Ey Davud ve Davud ailesi. Allah'a şükür, ameliniz Allah'a şükretmek olsun diyor. İ'melu âle Davude şükrü. Ey Davud hanı Davud. Ameliniz Allah'a şükretmek olsun. Şükür öyle yüce bir ibadet. Peygamberlere, peygamberlik nimeti dolayısıyla emredilen bir ibadet. Ameliniz, ibadetiniz Allah'a şükretmek olsun. Bu şükrünüz boşa gitmeyecek. Çünkü ona döndürüleceksiniz diyor. Hayır böyle yapmazsanız ve bu yalanlarsanız benim davetimi size getirdiğim bu akideyi bu hayatı, bu şeriatı yalanlayacak olursanız e. Eh, Benzerleriniz çok. Merak etmeyin cehennemde yalnızlık çekmezsiniz diyor. Arkadaşlarınız olacak. Benzerleriniz var. Fakat ve in tukezbu eyle yalanlarsanız fakat kezbe ummun min qablikum. Zaten sizden önce birçok ümmetler, bir takım ümmetler de yalanlamıştı. Ama ve ma alal rasuli illa el-belağul Resule düşen sadece apaçık tebliğden ibarettir. Belâğ bir şeyi ulaştırılması gereken en ileri hedefine ulaştırmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in bir adı da belâğdır. Belâğ fehel yuhliku illal kavlü'l kâfirun. Bu bir tebliğdir. Herkese ulaştırılan bir bildiridir. Bir bildirimdir. Bir emirnamedir. Bir nizamnamedir. Bir kanunlar, hükümler, yasalar mecmuasıdır. İnkar edenlerin dışında da kimse helal edilmez. Şimdi, diyor ki burada, eğer siz yalanlarsanız, siz bilirsiniz yani. Sizden önce bir takım ümmetler de yalanlamıştı. Yani düşünün. Sizden önce yalanlayan ümmetlerin halini düşünün. Halini düşün. Resule düşen de öyle illa sizi zorla hidayete getirmek değil. Buna imkanı yok. İmtihan sırrı buna uygun değildir. İşin esası imtihandır. Resul'e düşen sadece tebliğüdür. Sanki bununla ashab-ı kiram ifade yerindeysem o Mekke'nin sıkıntılı ve zor döneminde, işkence döneminde, siz gerek bu işkence döneminizde gerek bundan sonra gelecek işkenceden kurtulacağınız dönemlerde, sizin bir esas vazifeniz vardır. O vazifeniz insanlara tebliği ulaştırmaktır. İnsanlara bu dini ulaştırmaktır. İnsanlara bu daveti ulaştırmaktır. Bunu ama öyle üstün körü kuş diliyle değil, mübin, açık ve seçik bir şekilde davet edeceksiniz. Öyle bulandırıcı veya bulanık ifadelerle değil falan. Çaresizlikten bazen diyelim ki işte mesela bir tenkit etmek için söylemiyorum. Bir örnek olarak söylüyorum. Cenab-ı Allah hepimizin taksiratını affetsin Allah rahmet eylesin. Mesela Necip Fazıl'ın biz küçükken duyardık çok ne bu ya falan derdik. Türk'ün ruh kökü diyelim ki bir tabir E bu kuş diliyle ifade eder. Ne demek Türk'ün ruh kökü? Neyle dolduracağız bunu? Muz gibi bir şey ne niyetine yersen ye Bu olmaz. Bu açık bir tebliğ değildir. Ha, o zamanın şartları içerisinde adamcağız bu kadarını söylüyordu. Söyleyebiliyordu. Şey değil. Bu odur. Açık söylüyordur. Yani tebliğde açıklık, netlik esasdır. Kardeşim biz sizi Allah'tan başka hiçbir ilaha ibadet etmemeye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiçbir kimseyi önder örnek edinmemeye. Onun getirdiği dini risaleti şeriatı kayıtsız ve şartsız kabul etmeye. Ona muhalif olan her ne varsa elinizin tersiyle itmeye. Onun emir ve hükümlerini getirdiği şeriatı madde madde hayatın her alanına ilmek ilmek işlemeye davet ediyor. Davet açık olacak. Net olacak. Resulün görevi apaçık tebliğidir. İşte siz ey bu fitne fırınında, işkence fırınında pişen müminler, üzülmeyin. Bir zaman gelecek siz insanlara davetinizi açık ve seçik, anlaşılır bir şekilde takdim edeceksiniz. Ve insanlar buna bağlı olarak ya, iman edip, hidayete erip kurtulacaklar veya helak olup gireceklerdir. liyehlike <gülüyor> men heleke an beyine ve yahya men hayye an beyine. Helak olan apaçık bir delile göre helak olacak, hayatta kalan apaçık bir delil üzere hayat bulacaktır. Diyor. Ona hazırlanıyorsunuz adeta ayet-i kerime, öyle der gibidir Allahu u Alem. Övelem yarao kayf yebdiu Allahu'l halqa sümme görmüyorlar mı ki? Allah yaratmayı ilkin nasıl başlattığını, sonra o yaratmayı tekrar iade ettiğini. Yani bu kainatta yaşanan hadiseler, mevsimler vesaire. Şu anda görüyorsunuz. Ağaçla yapraklarını dökmeyen ağaçlar dışında Yaprağı olan tek bir ağaç yok. Değil mi? Tek tük kalmış olanlar var. Ayrı bir şey. O bir şey ifade etmez. Ve bunların bir gün gelecek dirilecek. Ekimler birkaç gün sonra, bir ay sonra vesaire günümüz şartları içerisinde başlayacaklar. Yerin altından çıkmaya, ağaçlar filizlenmeye, toburcuklanmaya başlayacak çiçek açacaklar, meyve tutacaklar vesaire. Ve bu süreç her sene devrediyor dünyanın her tarafında. Buna baksınlar diyor. Allah yaratmayı nasıl başlıyor, sonra devam ediyor. Bir de bu işin ifade yerindeyse ta başlangıcı nasıl oldu? Kur'an-ı Kerim buna da dikkatimizi çekiyor. Sünnet-i Seniye bu konuda bizleri bu konuda da bizleri aydınlatır. Bir zamanlar zaman demek caizse Allah vardı ve Allah'la beraber hiçbir şey yoktu. Hadis-i şerif geliyor, abi soruyor. Ey Allah'ın Resulü bu işin başlangıcı nedir diyor. Kan Allahu ve lem yekun ma'ahu şey. diye başlıyor. Allah vardı ve Allah'la birlikte hiçbir şey yoktu. mahlukatı yarattı, gökleri yarattı, yeri yarattı vesaire vesaire insanı yarattı ve günümüze kadar gelindi. Ve bu halk etme hala devam edip durmaktadır. Buna bakın diyor. Buna niye bakmıyor bu kafirler? Bir de Allahu alem şu manası da var. Allah kavimlerin de toplumsal hayatlarındaki evrelerin de nasıl başlayıp nereden başlayıp, nereye devam ettiğine de ibretle baksınlar. Diyor. İbretle baksınlar ki, iman edenlerin nasıl ortaya çıkıp, nasıl sona nihayetlerinin veya nereye kadar vardıklarını, mümkirlerin de, nasıl inkarlarının zirveye vardıktan sonra yerle bir olup tepe tatlat edildiğini düşünsünler. Onun için, Sure, eti suresinin sonunda ne diyor? Muhammedur Resulullah diye başlıyor. Ondan sonra onunla beraber ashabın Tevrat ve İncil'deki benzetmeleri anlatılıyor. Güzel bir ekin, ekincilerin hoşuna giden bir ekin. Sağlam duruyor ve meyvelerini mahsullerini veriyor. Bunlar ilahi bir kanundur. Bir manada eğer bu manayı da ayet-i kerimenin bu kapsamına sokacak olursak, sokma imkanımız varsa ashab-ı kirama da bir ümittir. O zaman o sıkıntıları çeken ashab-ı kiram siz daha işin başlangıcındasınız. Nuh'un da başlangıcı vardı, İbrahim'in de başlangıcı vardı. İşte bunlar üzerinde siz de, Düşünün. Fakat asıl muhatap kafirler ve inkar edenlerdir. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam kıssasının burada ifade yerindeyse e, virgül konulup Allahü Teala'nın birkaç ayeti kerime ile ara cümlesini, ara cümleyle bir takım hakikatleri dile getirdikten sonra tekrar İbrahim aleyhisselamın kıssasına dönüldüğünü göreceğiz. Oradan da inşallah önümüzdeki dersten itibaren devam ederiz. Subhan rabbike rabbil izati alamin.